Kral Oedipus Bu adı taşıyan eser Yunan tragedyasının en kuvvetli örneği sayılıyor. Konusunun işlenişindeki ustalık, kişilerinin karakterlerinin belirtilmesindeki üstünlük, iç yapısındaki derli topluluk o kadar başarılı ki bu ölçüde başka bir tragede görmek çok zor. Ele alınan problemin, kader probleminin her zaman canlı, taze kalacak, okuyanları da seyredenleri de ilgilendirecek nitelikte olması eseri ölmezliğe kavuşturuyor yazıldığından beri 25 asır geçtiği halde hiç eski mitişinin sırrını işte bu özellikte aramak doğru olur. Çünkü Oidipus başına gelecekleri bildiği, yaman kaderini sezdiği halde insana yaraşır bir davranışla yılmadan mücadele etmiş ve tragedya kahramanları arasındaki en büyük yeri almıştır. Zira kehanetlerden kurtulmak imkansız olduğu halde o yılmazlığın, ümidin, bir çıkar yol aramanın timsali olmuş ve sonunu bile bile pes etmemiştir. Fakat hikayemize girmeden önce, bize bu mükemmel örneği kazandıran Sopokles'i bir tanıyalım. Dünya edebiyatına bu eseri kazandıran Sopokles, İsa'dan önce 495 yılında Atina yakınındaki Kolonos kasabasında doğmuştu. Oedipus'un Kolonos'a sığındığı, son günlerini orada geçirdiği, günün birinde de esrarlı bir şekilde ortadan kayboluverdiği çok eski zamanlardan beri anlatılıyordu. Çocukluğunda bu hikayelerin Sophokles üzerinde tesirler bırakmış olduğu anlaşılıyor. Atina'nın en parlak devrini, Met Savaşları'ndan sonraki yılları, Pelikles ile Kimon hegemonyasının en güzel zamanlarını yaşamış Peloponnes Savaşları'nı ve Sicilya seferinden sonra da Atina'nın çöküşünü görmüştür. Babası Sopilos, oğlu Sopokles'in iyi bir öğrenim görmesine dikkat etmişti. Sopokles'in tiyatro hayatına girmesi, tragedya yazmaya heves etmesi, Yunan tragedya şairlerinin babası sayılan Büyük Eskilos'un tesiriyle olmuştur. Sopokles ona derin bir hayranlıkla bağlanmıştır ve çok geçmeden kendi başına Atina'daki tiyatro yarışmalarına girmiştir. 468 yılında 27 yaşındayken ilk başarısını kazanmıştır. 10. yüzyıl ortalarında yaşayan ve Yunan dili edebiyatı üzerine değerli bir sözlük çıkarmış olan Suidas'a göre, 60 yıl kadar süren tiyatro hayatında Sopokles 24 defa yarışmalara katılmış ve her defasında da birinci veya ikinci olmuştur. Sopokles 406 yılında Atina'da öldü ve 90 yıla yaklaşan ömründe 100'den fazla tragedya yazdı fakat bunlardan sadece 7 tanesinin metinleri kaldı, diğerleri ise yok oldu. Kral Oedipus bu 7 eserin en önemlilerinden birisi olarak kabul ediliyor. Sopokles'in tragedyalarında büyük ölçüde insan kaderinin çizdiği yolda ilerler. Alın yazgısından kurtulamaz fakat bunu bildiği halde kendini yok etmek isteyen kuvvetlerin elinden kurtulmaya çalışır. Uğraşmaktan asla ayılmaz, asla pes etmez, tanrılara karşı gelircesine sürekli kaderini yenmeye çalışır. İşte Oidipus böyle bir davranışın en açık örneklerinden birini verir. Tragedyalarda sık sık görülen, Yunan tanrılarının kendi aralarındaki türlü münasebetleri ve beşeri denilebilecek kavgaları, zamanla seyircilerin ve geniş halk topluluklarının din ve dünya görüşlerine tesir etmiştir. İnsanın en büyük suçu dünyaya gelmiş olmasıdır. Diyen Calderon'a hak verdirecek bir öyküsü vardır Oedipus'un ve o öyküye artık başlayabiliriz. Önce Oedipus'un kaçınılmaz kaderinin ardına bakalım. Yabani diyarlardan gelip Yunanistan'da yedi kapılı Tebai şehrini kuran ve Oedipus'un da dedesi olan Kadmos türlü felaketlere uğramıştı. Başına gelenler gerçi pek dile düşmemişti ama kötü kadar bakımından Oedipus'tan aşağı kalır yanı yoktu. Kadmos'un alın teriyle kurduğu Tebay şehrinde felaketler yaşanmış ve kızları birbiri ardına ölmüşlerdi. Kadmos acısından karısını da yanına alıp şehri terk etmiş, yollara düşmüştü fakat bu da yetmemişti. Tanrılar onu ve karısını birer yılana çevirmişlerdi. Kadmos'tan sonra oğlu Labdakos başa geçmiş, ondan sonra da Leos kral olmuştu. Leos'un karısı Jocaste bir çocuk doğurdu fakat bu çocuk yanında korkunç bir kehaneti getirdi. Tanrı Apollon çocuğun büyüdüğünde babasını yani kral Leos'u öldüreceğini haber verdi. Leos'la karısı böyle korkunç bir felaketten kurtulabilmek için bebeğin ayaklarını bağlatarak bir çobana verdiler ve çobandan bebeği Kitaryon Dağı'nda bir uçurumdan aşağı atmasını istediler. Böylelikle bebeği öldürerek korkunç kaderlerinden kurtulmuş olacaklardı ama... Dağda sürüleri notlatmakta olan başka bir çoban çocuğun hayatını kurtardı ve Korintos kralı Polibos'la karısı Merope'ye verdi. Polibos ve Merope'nin çocukları olmuyordu bu yüzden bu evlatlığı büyük bir memnuniyetle kabul ettiler. Bebeğin ayakları o kadar sıkı bağlanmıştı ki mosmor olmuştu. Çocuğa şişik ayaklı anlamına gelen Oidipus adını verdiler ve çocuk Korintos şehrinde Polibos'un sarayında büyüdü. Fakat günün birinde bir tartışma sırasında kendisine uydurma evlat diye hakaret edildiğinden içine şüpheler düştü. Kalkıp tanrı Apollo'nun rahiplerinden birine başvurdu ve gerçek babasının polibos olup olmadığını sordu. Kahin ona kimin oğlu olduğunu söylemedi ama babasını öldüreceğini ve öz annesiyle evleneceğini haber verdi. Oidipus bu korkunç kehaneti duyduğunda gerçek anne babası sandığı polibos ve meropenin sarayından kaçtı. Bu kehanetlerin gerçekleşmemesi için şehri terk etti. Fakat asıl felaketleri işte bundan sonra başladı. Çünkü Oidipus, anası babası bildiği insanlardan kaçmakla asıl tehlikeye doğru yürümeye başlamıştı. Kitaryon bölgesinde bir üç yol ağzında atlı bir arabaya rastladı. Arabada Tebay kralı, Oidipus'un öz babası olan Leos vardı. Kral da yanındaki adamlar da yoldan çekilmesi için Oidipusa bağırdılar. Fakat Oidipus zaten çok üzgün olduğu ve kafası karışık olduğu için onları ciddiye almadı. Ancak kralın da acelesi vardı. Çok önemli bir işi halletmesi gerekiyordu. Kralın adamı Oidipus'a sopayla vurdu ve böyle olunca felaketler silsilesinin ilk domino taşı düşmüş oldu. Oidipus kendisine saldırıldığı için öfkelendi ve karşılık verdi. Adamın elindeki sopayı alarak oradaki herkesi öldürdü ve böylece kehanetin ilk adımı gerçekleşmiş oldu. Oidipus farkında olmadan öz babasını öldürmüştü. Bundan sonra nereye gideceğini bilemediğinden, arabanın geldiği yönü takip etti ve Tebay kapılarına yaklaştı. Tebay bir felaketle karşı karşıyaydı. Şehrin önünde Sphinx adlı bir canavar yolu kapatmıştı. Kimsenin girip çıkmasına izin vermiyordu. Bu yüzden ne ticaret ne de ziyaret yapılamıyordu. Zaten Oidipus'un babası olan Leos'un bir kral gibi değil de basit bir arabacı kılığında gizlice dışarı çıkmasının sebebi de buydu. Kahine gidip bir kahraman arayacaklardı. Aceleleri vardı fakat o panikle yolda Oedipus'a rastlamışlardı ve olan olmuştu. Sphinx adlı canavar şehre girmek isteyen herkese bilmeceler soruyor, bilemeyenleri oracıkta öldürüyordu. Sorduğu bilmeceler o kadar kurnazcaydı ki en büyük savaşçılar veya kahinler bile doğru cevap veremiyorlardı. Şehir kıtlığın eşiğine gelmişti ve köylülerden birisi yolda krallarının ölü bedenini görmüştü. Şehir krallarını kimin öldürdüğünü bilmiyordu ancak şu an daha büyük bir problemleri vardı. Kraliçenin kardeşi olan Kreon şehri canavardan kurtaracak olan kahramana tahtı vaat etmişti. Kim Sphinx'i yenebilirse ve şehri kurtarırsa artık o kral olacaktı. Oedipus şehre girebilmek için bu canavara meydan okudu. Zaten eğer canavarın soracağı soruyu bilemezse en kötü ihtimalle ölmüş olacaktı ve daha önce Kahin'in ona belirttiği kötü kehanette yaşanmamış olacaktı. Canavarın karşısına dikildi. Sorunu sor dedi. Canavar o güne kadar kimsenin bilemediği şu soruyu sordu. Sabah 4, öğlen 2, akşam ise 3 ayakta yürüyen yaratık hangisidir? Oidipus düşündü. Apollo ondan gelen bir ilhamla soruyu cevapladı. Insandır. Sabah vakti yani bebekliğinde iki eli ve iki ayağıyla yürümeye çalışır. Öğle vaktinde yani gençliğinde sadece iki ayağı üzerindedir. Gece vaktinde yani ihtiyarlığındaysa iki ayak ve bir bastonla yürümeye çalışır. Cevap doğruydu. Sphinx yenilgiyi kabul edemedi ve utancından intihar etti. Bunun üzerine şehrin yolu açıldı ve Oedipus vaat edilen tahta oturdu. Aldığı vahiy sayesinde artık kraldı ama bu krallık ona zarardan başka bir şey getirmeyecekti. Oidipus şehrin kralı olduğunda önceki kralın yani babası olan Leos'un karısıyla yani annesiyle evlendi. Öz annesinden iki erkek iki de kız çocuğu meydana getirdi ve hiç farkına varmadan hem babasını öldürmüş hem de öz annesiyle yatmış oldu. Apollo'nun bildirdiği felaketler bir bir yaşanmıştı ve dahası vardı. Yıllar geçti çok sevilen ve sayılan bir kral oldu fakat şehir veba gibi birçok salgınla kırılmaya başladı. Çözüm aramak için kahine başvurdular. Kahin, felaketlerin sebebinin, önceki kralı öldüren kişinin hala bu şehirde yaşıyor olması olduğunu söyledi. Bu katilin cezası verilmediği sürece şehir daha da kötüye gidecekti ve herkes ölecekti. Oidipus bu katili bulup cezalandıracağına ant içti. Gözleri kör olsun, yaşayacak yurt bulamasın. Eğer o katil şimdi ortaya çıkmazsa ölümü bile huzurlu olmasın. Oedipus, kendi kendini lanetliyor olduğunun farkında bile değildi. Bu katili bulmak için elinden gelen her şeyi yaptı, en meşhur kâhinleri çağırdı. Herkes eski kralın haydutlar tarafından öldürüldüğünü sanıyordu ama kâhin, kralı bir akrabasının öldürdüğünü söyledi. Oedipus, kralın çok bir akrabası olmadığı için olsa olsa onu öldüren kişinin kreyon olduğunu düşündü. Fakat bunu kanıtlayamadı. Sonuç olarak kendisine tahtı veren kişiyi şehirden kovmakla yetindi. Çok geçmeden Oidipus, üvey babası olan Polibus'un da ölüm haberini aldı. Polibus'u öz babası zannettiği için Kehanet'in babanı öldüreceksin kısmının gerçekleşmediğini, Kehanet'in yanlış olduğunu düşünerek içi rahatlamıştı fakat eski kral Leos'un ölümüyle alakalı araştırmalar devam edince anne ve babasına bildirilen Kehanet'i, topuklarından bağlanarak dağa atılan çocuğun hikayesini öğrendi. Çocuğun ayakları o kadar sıkı bağlanmıştı ki topuklarında yara izleri kalmıştı. Aynı izler Oidipus'un bileklerinde de vardı. Ve bunun üstüne çocuğu bulan çoban ortaya çıkıp da o çocuğu Korintos'a götürdüğünü söylediğinde katilin kendisi olabileceğini anladı. Gerçek babasının polibos olmadığını öğrenen Oidipus, emin olmak için öldürülen kralın nasıl göründüğünü, kaç kişiyle gittiğini ve hangi yoldan hangi zamanda ilerlediğini soruşturdu ve acı gerçeği öğrendi. Apollo'nun ilk kehaneti ortaya çıktı. Oidipus'un anası olan kraliçe Yocaste, kocasını öldürenin kendi oğlu olduğunu ve öz oğlundan çocuklar yaptığını öğrendiğinde buna dayanamadı ve kendini asarak intihar etti. Kendini lanetlemiş olan Oidipus, annesinin intiharına ve bu acı gerçeklerin karşısında gördüklerine dayanamadı ve annesinin elbisesindeki iğneleri sökerek gözlerine saplamaya başladı. Kendini tamamen kör etti. Böylece bilmeden savurduğu lanetlerin ilkini gerçekleştirmiş oldu. Ardından hiç kimsenin onu eve almaması için ettiği lanet kendini buldu. Şehir halkı o güne kadar onu çok seviyor olsa da gerçeği öğrendiklerinde fikir birliğine vardılar. Oidipus dedesinin kurduğu şehri terk etmek zorunda kaldı. Oidipus'un dört çocuğu da ensest ilişkiden doğmanın utancıyla ve dışlanmışlıkla yaşadılar ve kimseyle evlenemediler. Kuşaklar öncesinden Apollo'nun lanetlediği Kadmos'un soyu böylece kurumuş oldu. Oidipus daha bebekken öldürülmesi gereken Kitaryon dağlarında bir yerde, yaşlı ve kör bir şekilde pişmanlık ve işkence dolu hayatına devam ederken birdenbire ortalıktan kayboldu. Ölüp ölmediği, nereye gittiği tam olarak bilinemedi. Maalesef yaşanabilecek en kötü kaderlerden birine sahipti ve kaderinden kaçmak için attığı her adım onu kaçınılmaz sonra biraz daha yaklaştırmıştı. Böylece Oidipus'un hikayesi sona ermiş oldu. Yunan tragedyalarının hiçbirinde Oidipus'un bu kara bahtı kadar kötü bir yaşantısı olan bir insan oğlu yoktur. Bu anlatı, insanın kader ve tanrı buyruğu karşısındaki aciz çırpıntılarını izahlarında edebiyatçılara yardım etmiştir. Öyle ki Yüzüklerin Efendisi'ni yazan Tolkien'in bile Silmarillion'da ele aldığı Turin Turambar'ın öyküsünde Oidipus efsanesinin izleri görülmektedir. Hem mitolojilere hem de tiyatrolara girmiş bu gibi tragedya ve destanlarda her kişi ve olay bir durumu sembolize etmektedir. Oidipus'un temsil ettiği durum, tanrıların gazabını kazanan birinin, bütün soyu boyunca felaketlerle uğraşacak ve tanrıların yazdığı kadardan ne olursa olsun kurtulamayacak olmanın sembolüdür. Eski ahit ve daha birçok kitapta tanrıların lanetlediği kişiler ve onların soylarıyla alakalı felaketler anlatılmıştır. İncil'de de tanrı Apollon adı kıyamette ortaya çıkacak olan ve tıpkı Uydipusun başına gelen felaketler gibi birçok şeyi getirecek olan bir meleğe verilmiştir. Grepçe İncil'lerde bu meleğe Apollon, İbranice'de ise Abaddon denilmektedir. Sıradaki videolarda tanrıların ve kahramanların hayat hikayelerini, tarih boyunca efsaneleştirilmiş gerçek olayları ve tragedyaları işlemeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.